Cenab-ı Hak ıkra olarak başlıyor, oku olarak başlıyor. Yani Kur'an'ı oku, Kur'an'ın rehberliğinde her şeyi oku. Şu mutassal kainatı oku, kendini oku. Zerreden küreye her şeyi oku. Şu güle, şu çiçeğe, şu karanfile bakarken oku. Bu kara toprak nasıl verdi, kimin için verdi, kime hitap ediyor bu? Bunu bir şahıs getirdi, bir kardeşimiz getirirse teşekkür ediyoruz. Bunu esas bize gönderen kim, sahibi kim? Ya Cenab-ı Hak bunu o topraktan vermese, bize bunu kim getirebilirdi? Her şeyin hakikatini düşünebilmek, eşyanın hakikatini inebilmek. Bu ilahi sanattan sanatkara vasıf olabilmek. Kur'an-ı kim? Tefekkür içinde olmamızı istiyor. Cenab-ı Hak düşünmez misiniz, akıl erdirmez misiniz, hep akıl sahipleri buyuruyor. Sonra ilk yaratmada bir acizlik gösterdik mi buyuruyor. Var mı bir acizlik? Şu kainat mekanizmasında aksiyen bir yer var mı? Havanın oksijeni değişiyor mu? Bir endişe var mı? Havanın sıcaklığı 200 dereceye çıkıyor. Eksi 200 derece düşüyor mu? Denizler, karalar birbirine giriyor mu? Hep Cenab-ı Hak akıl sahipleri buyuruyor. Düşünmez misiniz buyuruyor. Tazimli emrillah ve Allah'ın emirlerini bir tazimle ifade bilmek, Şefkatli halkillah Allah'ın mahlukatına müşrik davranabilmek. İnce, zarif, nazik, güzel bir mümin olabilmek. Yine yani Cenab-ı Hak Ali İmran Suresinde Rabbimizin mağfiretine vesile olacak hayırlar yapmakta ve eni gökler, yer kadar geniş bir cennete girmek için yarış yapın buyuruyor. Cenab-ı bizi devamlı cehennemden kurtarmak istiyor. Yine Cenab-ı Hak muhtelik misaller veriyor. O şiddetli anda kimler selameti çıkacak? İşte o gün buyurun sadıkların, sıtkının fayda vereceği günde. Demek ki sadık olabilmek, sadıka olabilmek, salih olabilmek, saliha hale gelebilmek. Yani kalbin Cenab-ı beraberliğini temin edebilmek. Yine Cenab-ı Hak öyle bir hal istiyor ki bizden sabah akşam Rab'lerini onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sen de candan sebahat etmiyor. Yani şu dünyanın birtakım eğlencelerine aldanma sen de sabretmiyor. İbadet de sabret, kullukta sabret. Cenab-ı Hak hep bize bir tefekkür istiyor. Yerde ve gökte ne varsa musahhar kıldım, buyuruyor. İşte demin bir kurban kesildi orada. O hayvan insan için dünyaya geldi. İnsan için Cenab-ı Hak yarattı. İnsanı munis yarattı. Hiçbir zararı yok. Sen onun etini ikram ediyor, sütünü ikram ediyor, tüyünü ikram ediyor, derisini ikram ediyor, gübresini ikram ediyor. Ve senin için kesiliyor. Birçok mahlukat öyle. Ve musahhar kıldım bu, emineze verdim bu En güçlü hayvanlar, develer, vesaire diğer büyük başlar bir vursa insanı duvara yapıştırır. İnsanı amade kılıyor Cenab-ı Hak. İnsanı emrine veriyor. Hep Rabbim nimetini düşünmemizi, tefekkür etmemizi, bir ham halinde, bir şükür halinde, bir zikir halinde. Ham çok mühim. Kulun ham eden bir kul olmasını istiyor. İlk cenneti geldi de hamadun, hamd, hamd edenler. Fakat ham dilde değil yalnız. Bütün fiilimizde hamd olmalı. İbadetlerimizde bir hamd olmalı. Davranışlarımızda bir hamd olmalı. Kalbimizin güzellikte bir hamd olmalı. İslam'ın güler yüzünü göstermekle bir hamt halinde yaşamamız. Şükür halinde yaşamamız. Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür etmemiz. Bir gözümüzü neyle değiştiririz? Bu kulağımızı neyle değiştiririz? E gözün, kulağın, her şeyin bir hesabı var. Gözünü nerede kullandın? Kulağın nerede kullandın? Dilin hesabı var. Dilimizi nerede kullanıyoruz? Melekler devamını tespit ediyor. Adi Kerim'in devam eden kısmında melekler böyle bir müjde verdikten sonra kafur ve rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada cennetin için canlarının çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada senin için hazırdır. Yani Cenab-ı Hak kulunu hazırlıyor kainatın halinde. O için günahlar cennete girme yasağı. Bu günahları askeriye indirebilmek ve günahlardan uzakta kalabilmek. Bu da Cenab-ı Hakk'ı mümkün. Ondan devamını insanları Kur'an ile Allah'a çağıran Ameli salih işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenlerden kimin sözü daha güzeldir? Cenab-ı Hak bu yukarıdaki ayetteki bu meleklerin müjdelediği kişileri bildiriyor. Ve bu kişiler insanlar Kur'an ile Allah'a çağıran, yani Kur'anla yaşayan, Kur'anla istikametlenen, Kur'anla örnek bir misal olan, Kur'anla bir İslam bir Müslüman şahsiyeti sergileyen bu da eshab-ı kiram. Cenab-ı Hak onları bize misal veriyor. Tövbe suresinin 100. ayetinde muhacirler ensar ve onlara tabi olan ihsan sahiptir. Onlar ne şekilde dünyayı tanıdılar? Peygamber Efendimiz'i ne kadar yakından tanıdılar? Kur'an'la insanları Allah'a çağırmak için daha Çin'e gittiler, Semerkant'a gittiler. Kafkaslara çıktılar, Tataristan'a gittiler, Atasokçul'a ne kadar gittiler. 120 bin sahibi vardı vedaatçında. 30 binde civarında 150 bin. Mekke'de, Medine'de gömülü, methun 20 bin sahibi yok. Hep dünyaya dağıldılar. Kur'an'la Allah'ın dinine davet etmiyor. Bunlar neyle oldu? Bir İslam şahidi, bir İslam kimliği tevzi etmekle oldu. Yaşanmayan sözlerin bir faydası yok. Çünkü yaşanan sözlerle beraber katten bir müsbet enerji çıkıyor. Pozitif enerji. Yani o söylenen sözük güçlendiriyor, takviye ediyor. O Cenab-ı Hak kat efla menzekka buyuruyor. İç alemin temizlen telaherdi. Bütün bizim tesirimiz iç alemimizle iç aleminden çıkan o enerjiyle. Cenabı Ayin Kunu Ma Sadikin buyuruyor. Sadıklarla beraber olun. ki onlardan o enerjiyi alın. İşte sahibi sahibi yapan budur. Daha belki sahibinin İslam'dan evvelki hayatına baktığımız zaman bir vahşiyane bir hayattı. kaba saba bir hayattı. Hak hukuk bilmeyen bir hayattı. Merhamet, şefkat denilen bir şey yoktu. Müslüman olanlara yapılmadık eziyet kalmıyordu. Bir ayak bir deveye, bir ayak bir deveye bağlanın, Develer ters istikamette gönderin, Parçalanarak öldürüyorlardı ve bundan zevk alıyorlardı. Diri diri anaların yüreklerinden o Yavruyu, o kız çocuğunu çekip, diri diri toprağı gömüyorlardı. Vahşetin son haddiydi. İşte o insanlar, İslam olup, Müslüman olup, sallallahu aleyhi ve sellemle o pozitif enerjiyi, biz ona teyiz diyoruz, ruhaniyet diyoruz, onunla yürekleri dolduğu zaman, dünyanın en merhametli insanları haline geldiler. Bir karıncayı bile basmaktan çekindiler. Kendi imkanlarını devretmeye çalıştılar. Mallarını, mülklerini Allah yoluna, canlarını Allah yoluna seferber ettiler. Hicrette muhacirler geldiği zaman ensara, muhacirler ensar mal beyanında bulundu. İşte kardeşim benim malım dedi. Senin malın senin dedi muhacire. Fakat benim malım da senin dedi. İşte malım dedi. Gel al dedi. O da dedi malın mübarek olsun bana çarşının yolunu göster dedi. Yani nasıl bir o vahşi insandan, nasıl bir diğergân, numune, zirvede, fazilette, tebessini insanlar meydana geldi. Neyle oldu bu? Sallallahu aleyhi ve sellem'e o ruhaniyetli oldu. Bir komşuya koyunbaşı gidiyordu, fakir bir komşuya. O da benden daha muhtacı var diyordu. Yedi kapı dolaşıyordu, yine kendine geliyordu. Yok dünya tarihinde böyle bir misafir. Sallallahu aleyhi ve sahibi açken kendisi de doymuyordu. Bir imkan geldiğinde onları doyuruyordu, ondan sonra kendisini doyuruyordu. Sahibi de bunun aynısını yapıyordu. İşte Yarmı Kalbi'nde bir bakraç su, üç tane şeydin ortasında kaldı. Üçü birbirine ikram ederlerken o kızgın 50 derece kumun üzerinde dudakları çatlayarak devrederken üçü de şehit oldu ve bir bakraç su, üç şeydin ortasında kaldı. Demek ki biz o pozitif enerji, o ruhaniyeti çok muhtaçız. Yani ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor Rabbimiz.